Sayın dinleyiciler burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. sonu. Şimdi sizlere Refer İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Abdullah Tercüman. Sahibi Doktor Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Genel Koordinatör Ragıp Karadayı Mehmet Kesoğlu. Senaryo Abdurrahman Çapar. Program Yönetmeni Hüseyin Aydemir. Seslendirme Yönetmeni Tuncay Havcıoğlu. Akdeniz'in Mayorka Adası'nda yaşayan zengin Turmeda ailesinin ilk erkek çocukları doğduğunda ona Anselmo ismini verdiler. Küçük Anselmo 6 yaşına geldiğinde babası onu seçkin bir papaza teslim etti ve Anselmo Turmeda'nın iyi bir Hristiyan olarak yetişmesi için ne lazımsa yapması talimatını verdi. İki sene bu papazın yanında kalan Anselmo 8 yaşına girdiğinde İspanya'nın Lerbe şehrine gönderildi. Larde o sıralar Hristiyan aleminin mühim bir ilim merkeziydi. Genç Ansermo burada altı sene tıp ve astronomi tahsil etti. Ayrıca dört yılda İncil üzerine çalıştı ve iyi tahsil görmüş bir papaz oldu. Ancak Ansermo bununla yetinmedi. Yüksek ihtisas yapmak maksadıyla İtalya'nın Nebunie şehrine giderek papazların üstadı denilen Nikola Merti'nin derslerine devam etti. Genç papaz kısa zamanda Nikola Mertir'in en gözde talebelerinden biri haline geldi. Ancak bir gün Mertir hastalandığı için derse gelemedi. O gün Anselmo ve arkadaşları aralarında Paraklit mezunu tartıştılar. Anselmo ve birkaç papaz Paraklit'in bir başka peygamber... ...diğerleri ise Hazreti İsa olduğunu ileri sürerler. Karşı görüş sahiplerinden biri de Francis'tır. Dersten sonra Anselmo turmayla... İşin hakikatini öğrenmek için üstadı Mert'in ziyaretine giderek bu meseleyi açar. Konu oldukça hassastır. Hanselma, Hanselma oğlum nerede kaldın? Özür dilerim efendim. Ders biraz uzun sürdü. Sebep? Şey, paraket ismini tartıştık. Paraket mi? Evet. Anselmo ben yokken bu mevzuya girmeyiniz demedim mi? Bağışlayınız efendim. Fakat nasıl oldu bilmem. Kendimizi birden konunun içinde bulduk. Peki ne diyecek? Bir kısım arkadaşlarımız. Mesela Francis. Paraklet'in İsa olduğunu. Daniel ve öbürleri Paraklet'in başka bir peygamber olabileceğini iddia ettiler. Peki sen? sen? hangi kanaati müdafaa ettin? Zihnim bir hayli karıştı. Bu yüzden tartışmaya pek katılamadım. Zihnin mi karıştı? Evet efendim. Sebep? İşte bu sebebi sizden öğrenmek istiyorum. Bakıyorum bahsi çok ciddi almış görünüyorsun. Evet, beni çeken garip bir mevzu. Yani? Nasıl desem bilmem ki. Yani parakit diye bahsedilen Müslümanların Peygamberi olamaz. Mı? Bunu soracağınızı tahmin etmiştim. Olabilir. Yani bu parakit kelimesinin ne manaya geldiği kesin değil mi? Evladım, güneş her zaman vardır. Ama bazen bulutlar önünü kapatınca görünmez. Efendim, ben hakikat neyse onu öğrenmek istiyorum. Bir koca gençliği ne uğruna harcadım? Bu hakikatin ağır yükünü her insan taşıyamaz. Biliyorsunuz ki ben ailemin tek çocuğuyum. İsteseydim Mayoka'da kalır, zengin bir tüccar olarak hayatımı devam ettirebilirdim. Anselmo oğlum... ...bana olan hizmetin, çalışkanlığın ve sadakatin cihet seni çok sevdiğimi biliyor musun? Evet, bu mübarek ismin sahibini bilmende sayısız faydalar vardır. Fakat... Evet efendim, fakat... ...eğer bildiğini birilerine söyleyecek olsan aforoz edilirsin. Belki de seni öldürürler. Demek bu kadar önemli ha? Belki tahmininden de öte. Söz veriyorum... Bana söyleyeceğiniz sırların hiçbirini ifşa etmeyeceğim. Onlar Anselma Turmedan'ın namus ve şerefinin birer parçası olacak. Öyleyse beni iyi dinle Anselma. Evet. İncilde bıraklık diye bahsedilen insan son Peygamber Muhammed aleyhisselam'dır. Anlamıyorum. Böyle bir gerçeği bizden niçin sakladınız? Saklamak mı? Hakikati saklamak hakikate düşmanlık olur. Saklamadım Anselma Turmeda, saklamadım. Fakat ne zaman açıkladınız Aziz Beder? Mertel'in 90 yaşında bir ihtiyar olduğunu unutma. Bildiklerinin zerresini bile getirsen beni parçalarlardı. Bir ırmağı tersine çeviremezsin Ancak ona kabul çalıştım o kadar. Anselmo turneye sanki çarpılmıştı. Papazın bir günah salınarak derse gelmemesi üzerine... ...öylesine açtıkları bir mevzu gelip nerelere dayanmıştı. Şaşkınlığın son haddindeydi. Bir tarafta gençliğini uğruna tükettiği Hristiyanlık doğmaları... ...diğer tarafta bu doğmaları öğreten başpapazın... ...derste dediklerinin tam aksine şu an kendisine emanet ettiği sır. İlim diye öğrendikleri asılsız mıydı? Bu doğru olabilir miydi? Ama bunu söyleyen bir papazı değildi ki. Sonunda kararını verdi Anselmo. Konuyu araştıracaktı. Bir şey diyemiyorum aziz peder. Ama ciddi bir araştırma yapacağım. Dinle o halde. Eğer şüphelerden kurtulmak istiyorsan... Nasıl istemem? Öyleyse hemen git. Nereye? Herhangi bir İslam memleketine. İslam dinini yerinde inceleyecek ve kafandaki şüphelerin cevabını orada bulacaksın. Fakat hangi İslam ülkesine gideceğimi bile bilmiyorum. İtalya'dan doğruca Sicilya'ya geçersin. Sicilya'dan Mısır'a ve Tunus'a gemiler kalkar. Şimdi şu altınları da al, yol harçlığı yaparsın. Fakat siz... Beni düşünme. Ben dışı Hristiyan, içi Müslüman olarak kalmaya mecburum. Allah hidayet versin. Bakalım. bakalım neler olacak Ulan körük sırm gibi güçlü birine benziyor. Fakat Eyvah yakaladılar. Oğuz kadar kaçmak mümkün mü? Gelmediler, antirevi varlandı ya. Ben demiştim kaçamaz diye. Bırakın, bırakın diyorum size hı hı. reziller. Bırakın beni. Hı hı. Bırakın dedim yoksa. Ya karşı mı geliyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz mu? Bana karşı geliyor. Her Müslüman köle senin gibiyse işimiz var. Hocam. Onu şefkatli ellerinize emanet ediyorum. Yürü hadi. Durun. Sizin duracakmışım. O köleyi satın almak istiyorum. Hayır muhterem peder. O sahibinin elinden kaçmaya teşebbüs ederek Sicilya kanunlarını çiğnedi. Cezasını çeksin sonra. Hayır. Bu dediğin olmayacak. Sicilya kanunları kilise kanunlarını aşamaz. Kilis adına emrediyorum. Mazluma ilişmeyin. Pekala. Sözün. Şimdi söyleyin bakalım. Bu köleye kaç altın istiyorsunuz? On altın. İşte. Altınların. Al. Yalnız dikkat edin peder. Yine kaçmaya kalkabilir. Siz onu düşünmeyin. Gel bakalım. İsmin ne senin? Ali. Pekala Ali. Şimdi gidiyoruz. Beni takip et. Evet Ali. Seni kırbaçlanmaktan kurtardım ama... ...bana teşekkür bile etmedin. Teşekkür etmediğimi nereden biliyorsun? Ben duymadım. <gülüyor> İçimden... ...ya Rabbi bu papaza hidayet ihsan eyle... ...diye dua ettim. Bundan büyük teşekkür olur mu? Hayret. Hayret edilecek ne var bunda? Hem asıl teşekkür... Her türlü iyiliğin sahibi Allah'a olmalıdır. Sen köle misin, alim misin? Sıradan bir Müslüman. <gülüyor> Doğrusu bir köleden böyle bir cevap almayı beklemiyordum. Öyle mi? Her Müslüman bilir bunları. Yoksa ellerine mi kapansaydın papaz efendi? Acaba bütün Müslümanlar da bunun gibi mi? Sanırım bir papazın yardım etmesi gücüne gitti. Müslüman bir köle böyleyse diğerleri nasıldır acaba? Neyse bırakalım şimdi bunları. Memleketin neresi? Tunus. Dinle Ali. Seninle bir anlaşma yapalım. Anlaşma mı? Evet. Sen bana İslamiyet'le alakalı bildiklerini anlat. Buna mukabil ben de seni azat edeyim. Ciddi misin? Elbette. Sen yeter ki Müslüman ol. Ben senin kölen olarak da kalabilirim. Olacak şey değil. <gülüyor> Dur sakin ol biraz. Müslüman olacağımı da kim söyledi? Yalnızca İslamiyet'e dair bana bir şeyler öğret dedim. Belli olmaz. İslam dinini tanıyınca Müslüman olabilirsin. O halde anlaştık. İstersen dersimize hemen başlayabiliriz. Ben hazırım. Bu kadar acele demek. Evet. Çünkü yola çıkacağız. Yakında Tunus'a bir gemi kalkıyormuş. Tunus'a? Evet. Tunus'a gideceğiz. Ama şimdi bunları bırakalım da bir an evvel işimize bakalım. Fakat bir şartım var Ali. Neymiş o? Konuştuklarımız ikimizin arasında kalacak. Elbette. Fakat korktuğunuz bir şey mi var? Hayır. Korktuğum bir şey yok. Ama dikkatli olmam lazım. Sır saklayacağıma emin olabilirsin. Çünkü bu zaten dinimizin emri. Üstat. Anselmo'dan hala bir haber yok. Haklısın Francis. Ben de çok merak ediyorum. Çok sevdiğiniz biriydi de. Nasıl oldu da size derk edebildi bu aziz talebeni? <gülüyor> Neyse bırakalım bunları. ...sana söyleyeceğim bazı şeyler var... Buyurunuz muhterem peder... ...artık yaşlandım... ...üstelik hastayım da... ...biliyorsun yerime anseylül hazırlıyordum... ...ama o ortadan kayboldu... <gülüyor> ...umarım bir daha geri dönmez... ...artık yerimi birine bırakma vaktim geldi Francis... ...nasıl oldu da bunu anlayabildim... ...yarın kilise yetini toplayıp... ...kararımı açıklayacağım... <gülüyor> Eyvah. ...aman üstadım... Siz olmadan biz ne yaparız? Yerinizi kim doldurabilir? Sen. Neyetten seni rica edeceğim? Ben, ben mi? Ben sizin halefiniz olacağım. Yanlış duymadım değil mi Aziz Beder? Oo bakıyorum çok şaşırıyorum. Benim için biraz ani oldu da. Hiç ummuyordum. Sandım ki Anselmo'yu bekleyeceksiniz. Hem ben buna yahut... Hadi, hadi şimdi kiliseye gidip işine bak. Terhal efendim. Şans diye buna denir işte. Azizler beni koruyor. Ali, bakıyorum da gemiye bindiğimizden beri pek keyifsiz. Nasıl keyifsiz olma? Rüzgar böyle eserse birazdan Tunus kıyıları gözükür. Ali, Tunus limanına varınca serbestsin. Ya, teşekkür ederim. Ama benim sana vereceğim azatlık altınlarım yok ki. Duanda da mı yok Ali. Dua et şu fırtınadan daha beter iç fırtınam değil. İşte Tunus. Ne kadar güzel görüyorsun. Tunus'ta bildik biri var mı? Nereye gideceksin? Tunuslu Hristiyan cemaatin reisi Papa yanına gideceğim. Benim Nebunia'daki üstadın eski talebelerimdenmiş. İnşallah yine karşılaşırsın. ...sahire çıkan Anselmo Turmeda... ...gerçekten sözünde durarak... ...hiçbir bedel almadan Ali'yi azat eder... ...ve Hristiyan cemaatinin reisi... ...Apaz Bulyo'ya gider. Tunuslu dindaşları... ...akın akın onu ziyarete gelirler. Fakat ansermo oralarda değildir. O içindeki azabı... ...dindirme peşindedir. Kütüphanelerde araştırmalar yapar... ...İslam alemlerinin yazdıklarını okur. Müslümanların kibarlığı... ...ve Tunus'un temizliği de... ...ilk andan beri dikkatini çekmiştir. Ne kadar düzenli, tertipli ve dürüst insanlar diye düşünür. Aselmo, buru halindeyken... ...bu İslam beldesine gelişimin üzerinden dört ay geçer. Bir gün, Hülya ile aralarında dikkat çekici bir konuşma olur. Bakıyorum geldiğinizden beri kütüphane kütüphane dolaşıp duruyorsunuz. Mazur görünüzdüm. Okumayı araştırmayı seviyorum. <gülüyor> Hem de çok seviyorsunuz. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Ha buyurun. İyi İspanyolca bilen bir Tunusluyla tanışmak istiyorum. Ee, saray hekimi Yusuf et-Tabib. İspanyolcayı ana dili gibi konuşur. Onunla görüşmek biraz zor olmaz mı? Yok yok hayır. Çok alçak gönüllü bir insandır. İsterseniz size refakat edebilirim. Yok zahmet etmeyiniz. Teşekkür ederim. ...söyle buyurunuz lütfen. Sağ olun. Doğrusu karşınızda bir papaz görünce şaşırırsınız sanıyordum hekim başı. Hayır hayır. Rahat olmanızı rica ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim? Anselmo Turmeda. Kütüphanelerimizde İslamiyet hakkında araştırmalar yapıyorsunuz. Evet. E ama bundan nasıl haberiniz oldu? Sarayın Tunus'ta uçan kuştan bile haberi olur. Mükemmel bir istihbaratı olmayan devlet... ...devlet değildir. <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> nasıl? ...bir şeyler öğrenebildiniz mi bari? Bir şeyler değil çok şey öğrendim. Fırtınalı bir denizden farksız olan ruhum sükun buluyor. Evet, İncil'in Taraklik diye zikrettiği... ...Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Aselmo araştırmalarıyla bu kadar hakikate varmıştı. Ama hidayeti için ezelde takdir edilen an dolmuş muydu? Sizin para kilit dediğiniz muhterem zatın bizim mübarek Resulümüz olduğuna vicdanen kanaat getirdiğinize göre kelime işaret getirmenize mani olan sebep ne? Dizahür çok zor bir duygu. Tunus Hristiyanları Müslüman olduğumu duyarlarsa bunu bir menfaat için yaptığımı sanabilir ve bana istira atabilirler. Kavuşacağınız nimetin büyüklüğü yanında bunların ne kıymeti var? Yok hayır. İsmimi lekeletme. Muhtemel bir iftiraya karşı çare düşünmek lazım. Gel sultana gidelim. Çareyi o düşünsün. Hekim başıdan Müslüman olma arzunuzu öğrendim. Doğru efendim. Kaç yaşındasınız Anselmo? 30 yaşındayım sultanım. Devrini tamamlamış bir batıl dine iman ederek geçirilmiş bir yarım ömür, yazık olmuş. Duracak vakit mi? Ya Müslüman olma fırsatı bulamadan ölürsen? Az önce azetim gibi bu hususta bazı endişeleri varmış sultanım. Evet sultan. Müslüman olmam duyulmadan önce bazı Hristiyanlar çağrılarak hakkındaki kanıtlarının sorulmasını istiyorum. Niçin? Çünkü başlangıçta övücü sözler söyleyeceklerinden emin. Önce methettikleri bir insanı daha sonra Müslüman oldu diye yertelerde bunun kıymeti olmaz. Hayret, ne kadar benzerlik. Ne ile benzerlik sultanım? Eshab-ı kiramdan Abdullah İbni Selam önceleri bir Yahudi din alimiydi. İslam dinine geçme kararı verince Resulullah'tan kendisinin... ...önce huzura davet edilecek Yahudilere nasıl bir insan olduğunu sorulmasını istemişti. Ah, evet... ...hatırladım. Yahudiler önce öldükleri... ...Abdullah İbni Selam'ın... ...Müslüman olduğunu öğrenince bu defa onu yerdiler. <gülüyor> İşittin mi Anselmo? İnsanlar önce öldüklerini... ...işlerine gelmeyecek karalayabilirler. Eğer bu neticeye hazırsan... ...tanınmış birkaç Hristiyan'ı çağırtayım. Hazırım. Ekimbaşı haber verin. Birkaç meşhur Hristiyan huzura getirirsin. Emredersiniz Sultanım. Anselmo... ...siz yan oraya saklarınızı çağırdığında... ...huzura gelirsiniz. Peki sultanım. Bir hususta görüşlerinizi alma ihtiyacı doğdu. Buyurunuz sultanım. Emrediniz. Geçen ay Tunus'a gelen şu İspanyol papaz hakkında... ...fikrinizi soracaktım. Papaz mı hakkında mı? Evet. Kimdir bu adam? Nasıl biridir? Sultanım, Peder Anselmo, Üstadı Peder Mertel'in yerine Halep olarak yetiştirdiği müstesna bir kimsedir. papa Anselmo, müstesna bir insandır dediniz değil mi? Yanılmıyor mu? Yanılmıyorsunuz sultanım, bu hepimizin müşterek bir kanaatidir. O, hakiki bir Hristiyandır. Ya müstesna bir insan dediğin Anselmo, Müslüman olursa, o da kendisine müstesna insan deme dürüstlüğünü gösterir misiniz? Feder Anselmo mu? Hayır. Hayır Azla, ]Sí. Asla. Yemek öyle. Anselmo. Gelebilirsiniz. Evet Anselmo. Eşhedüen la ilahe illallah. Ve eşhedüenle Muhammeden abduhu ve resulhu. Ne demek oluyor bu? Benim sesim. Hayır. <Gülüyor> Hayır. Papazlar evlenemediği için din değiştirmiştir. Başka bir şeye ihtimal veremiyorum. Hayır. Ben evlenme imkanına kavuşmak için din değiştirmedim. Hakikati bulduğum için İslamiyet'i seçtim. İncil'de Hazreti İsa'nın müjdelediği paraklitte son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Bu bir hesedan. Asla. Bu bir mutlak hakikat. Araştırdım ve doğruyu buldum. İnsafla tahkik ederseniz siz de doğruyu bulursunuz. Ama bu menfaatinize uygun düşmez. Şimdi de hakaret ha. Bunu unutmayacağız. Ne unutacak ne de affedeceğiz. Hayır. Kafir. Çıkabilirsiniz. Otuz yaşına kadar batıl bir dine hizmet ettin. Bundan sonra inşallah... ...hak dine hizmet edersin. İnşallah efendim. Sultanım, Anselmo'ya yeni bir isim vermemizi icap etmez mi? Evet, İslamiyet'e girişi hangi sahabiye benziyorsa onun ismini alsın. Abdullah, gel seni kucaklayayım. ...üstelik araştırmaları sonucu... ...hak din İslamiyet'i benimseyerek... Hristiyanlığı terk etmesi... ...Tunus Müslümanlarını sevince garip etmişti. Herkes Abdullah'a tebrikli e koşuyordu. Fakat onun içinde bir ukde vardı. Kendisi kurtulmuştu. Ama bu kafi miydi? Ya kilisenin tahakkümüyle... ...akla da hakikate de aykırı... ...batıl bir dinde ıfrar eden eski dindaşları? Evet... Elde İsa Aleyhisselam'a vahiyle gelen incir mevcut değildi. Bunun yerini papazların yazdığı incirler almıştı. Silisete Asubu, milyonlarca insanın önüne çekerek onların İslam'ın aydınlığına kavuşmasına mani oluyordu. Düşündü ki eski bir Hristiyan papazı ve yeni bir Müslüman olarak kaleme alacağı, İslamiyet ve Hristiyanlığı karşılaştıran bir eserin, Hristiyanlar üzerinde ve ilim aleminde çok tesirli bir yeri olacak. Bütün mesele böyle bir eseri yazmaktı. Ama Abdullah Tercüman'ın şimdiki arapçası buna yetmiyordu. Abdullah <Gülüyor> dalmışım. <Gülüyor> Neden bu kadar dalıyorsun? Yoksa evlenme arzusu mu? Hani demişlerdi ya. Yok <Gülüyor> hayır. Şimdilik evlenme meselesi değil. Yalnızca şu engin mavi suları seyrediyordum. Hmm. Sende şairlik de var galiba. Çıkart ağzından şu baktıyı canım. Düşünüyorum da... ...İslamiyetle Hristiyanlığı karşılaştıran... ...bir kitap yazmam lazım. Bu çok güzel bir karar. Sakın ihmal etme. Eh, benim de sana bir haberim var. Nedir? Sultan liman reisi vazifesini... ...sana vermeyi düşünüyor. Limanda ahaliyle haşır neşir olarak... ...Arapçanı da ilerletebilirsin. Sultanımıza minnettarım. Ancak... ...bilmem ki böyle bir işin üstesinden gelebilir miyim? En iyi şekilde yapacağından eminim. Böylece Abdullah Tercüman... ...Sultanın irade ve takdiriyle... ...limanda çalışmaya başladı. Müsait zamanlarında da... ...İslam Aliberi'nin sohbet ve derslerine giderek... ...ilim ve irfanını arttırıyor Ama bu durumdan rahatsız olanlar vardı. Papa Rulyo... Gizden gizli Abdullah'ı takip ediyor ve her hadiseyi Nebuniye'ye mektupla giydiriyordu. Hakikaten onu affetmemişlerdi. Hristiyanlığın devrini kapattığına dair kitap yazacağı haberi ise onları iyice bilinmişti. oğlum Demek geldiniz Aziz peder. <gülüyor> Frensiz oğlum... ...beni kiliseye neden çağırdın... ...hasta olduğumu biliyorsun. Sevgili talebeniz peder Anselmo... ...Müslüman olmuş. Ne dedi? Anselmo Müslüman mı olmuş? Allah'ım... ...şükürler olsun sana. Evet... ...o çok değer verdiğiniz Anselmo... ...evlenmek için dininden dön. Hayır, hayır, hayır. imkansız... Anselmo bir kadınla evlenmek için bunu yapmaz. <gülüyor> Fakat Tunuslu papaz Hulyo'nun mektubu aksine haber veriyor. Kim haber verirse versin, yalan olmalı. Anselmo'yu küçüklüğünden beri tanırım. O böyle bir şey yapmaz. Evet usta. Anselmo bir dönek çıktı. Tam bir dönek. Şu cürete bakın. Aklınca dinimizi İslamiyet karşısında küçük düşüren bir de kitap yazacakmış. <gülüyor> Şimdi söyleyin bana peder... ...bu haine, bu yılana karşı ne yapacağız? Asıl yılan sensin Francis. <gülüyor> Oğlum... ...bu konuda bir fikir beyan edebilecek durumda değilim. Artık halefim olan başbapa sensin... ...çare bulmak da sana düşer. Demek hala Anselmo'yu koruyorsunuz. Teessüf ederim Francis. Benim konuşmamdan böyle bir mana nasıl çıkartırsın... Bu benim meselem değil. Ne yaparsan yap. Ansel mi olacak o haine öyle bir şey yapacağım ki... ...dünyaya geldiğine pişman olacak. Efendim... ...beni emretmiştiniz. Yazmaya başladın Başladım efendim. İnşallah unutulmaz bir eser olacak. Ee, bir isim düşündün mü? Evet Sultan. Tuhvetü'l-erib fi reddi ala ehli salib. Hristiyanlığa reddiye. Çok güzel. Allah kalemine kuvvet ve yazdıklarına tesir versin. Hangi safhada olduğunu bizzat öğrenmek istedim. Bu yüzden seni buraya kadar yordum. Teşekkür ederim. Çıkaracaksın mısın? Evet, benim. Siz kimsiniz? Ben Fransız, başpapaz. Ne? Başpapaz mı? Peki benimle ne işiniz var? Köle ticareti yaptığını duydum var. Yapıyorum. Fakat nasıl karnım tok. Müslüman köle alıp sattığını işittim. Evet, ama ondan size ne? Afrika'dan köle kaçırmakta üstüne yokmuş. Kısa kes, Ne söyleyeceksen çabuk ol. Senden Tunus'ta bulunan bir hainin... ...geri getirilmesini isteyecektim. Aa, bu size çok pahalıya mal olur aziz eder. Sen onu düşünme. Al bakalım. Bu ilk havansın. <gülüyor> Şimdi oldu. Peki... ...kimmiş bu hain? Tanıdığım biri. Daha önce de kendisine bir köle satmışsın. Aslında bir papaz. Papaz mı? Anselmo Turmeda. Papazken Müslüman oldu. ...şimdi Hristiyanlık aleyhine faaliyet gösteren bir hain... ...demek bir hain ha... ha. ...görür gün. ...ne zaman yola çıkıyoruz... ...derhal... Yusuf... ...oğlum Abdülaciz... ...buradan... ...evet efendim... ...yanı başınızdayız... Ee, ...Abdullah nerede... ...niçin gelmedi... ...limanda çalışıyor... ...oğlum... ...Abdullah beni iyi dinle... ...buyurun babacığım... ...Yusuf... ...siz de şahit olun... Evet, ...ömür vadem dolmak üzere... ...ben öldükten sonra da... ...Abdullah yanınızda kalsın... ...ona... ...azami ihtimam göstermelisiniz... ...barıştın babacığım... ...hiçbir iş... ...Abdullah'ın eserini yazmasına... ...maniye olmamalı... Buyurdunuz her şey gelme getirilecekti babacığım. <Gülüyor> ...dostularına girdik peder. Çok güzel. Adamlarına söyle hazırlansınlar. Hı hı hemen. Herkes hazırlansın. Herkes hazırlansın. Hayır dur. Çabuk. Şu türbünü bana ver. Ha. Buyurun. İşte. Bu çok daha iyi. Ne oldu peder? Bir Çabuk. şey mi gördünüz? Bir gemi. Önümüzde bir gemi var. Aa. hı Evet ama bu bir yük gemisi. <gülüyor> Tunus'a mal taşıyor. Farkındayım. Planı değiştiriyorum. Adamlarını emret gemiye yaklaşıyoruz. Ya, Farkat asis peder. Çabuk olacak. Limana girmeden gemiyi ele geçireceğiz. Ne yapmak niyetindesiniz? Bana da söyler misiniz? Dediğimi yap sen. Hadi Jack acele. Sakin olun peder. Emriniz harfiyen yapılacak. Bir avuç korsan sularımıza kadar girip gemimizi zapt edecekler ha? Bu ne cüret? Açıkta beklediklerine göre muhakkak bir istekleri olmalı. Ki haber gönderip anlayın. Derhal efendim. Cuman. Hayırdır inşallah efendim. Francis isminde bir başpapaz tanıyor musunuz? Francis mi? Francis. Ah evet. İşte bu adam korsanlarla bir yük gemimizi rehin aldı. Dertleri neymiş? <gülüyor> Fidiye Fidiye istiyorlar. Derhal tepeleriz ama masum Müslümanları öldürebilirler. Allah Allah. Hem de başpapaz olan biri böyle bir işe niçin kalkışır? Seni istiyorlar. Beni mi? Maalesef. Benden pek hoşlanmazdı ama... ...bu kadar kindar olduğunu bilmiyordum. Sultanım... ...madem ki beni istiyorlar... ...gitmeye hazırım. Yeter ki rehineler kurtulsun. Hayır. Ne eşkıyaya taviz verir... ...ne seni feda ederiz. Bir teklifin varsa onu söyle. Alemlerin efendisi... ...harp hiledir buyuruyor. Fikrim şu ki... ...bu papaza bir mektup yazıp... ...teklifini kabul ettiğimizi bildirelim... Eee sonra? Mektupta benim yük boşaltacak hamallarla birlikte gemiye giderek... ...kendilerine teslim olacağımı bildirelim. Ya buna yanaşmazsa? Merak etmeyin efendim. Kabul edeceğinden eminim. Zira hırsı aklını aşmış bulunuyor. Evet sultanım. En makulü bu. Pekala. Bu işin hallini vezirimle sana bırakıyorum. Ah bak Fransiz. Benim de sana bir sürprizim var. Peki. Tamam Mektubu yazdık Ama kim götürecek bunu İspanyolca bilen biri lazım Uzun zaman Hristiyanların elinde esir kalmış bir genç götürecek Şimdi dışarıda bekliyor Ali girebilirsin Buyurun efendim. Kimi görüyor? Bugüne kadar nerelerdeydin? Feder Anselmo. Size... Ben uzun zamandır Tunus dışındaydım. Yeni geldim. Ali, sevgili kardeşim. Artık Anselmo yok. Müslüman oldunuz demek. Hidayetiniz için çok dua etmiştim. Şükürler olsun Allah'ım. Ne kadar sevindim. <gülüyor> Biriniz bana bir şeyler söylesin. Sizler nereden tanışıyorsunuz? Uzun hikaye. Şimdi bunları bırakalım. Evet. Ali... Şomet bu derhal korsan gemisine götür. Baş üstüne efendim. Ali. Bu kitabı da o Fransız prenspapaza ver. Benim gönderdiğimi söyler. Baş üstüne. İçime bir kurt düştü. Kandırılmış olmalıyım. Ah Selma gelmeyecek mi? El boş italiye dönersem Hristiyanlara ne mi? Öyle bir şey sorumlu olur. Ama yok. Hayır. Muhakkak ileri. Sözünde muhakkak durur. Anselmo yalan söylemez. Gönderilen mehtup üzerine Müslümanların teklifini kabul eden... ...kindar ve mutaassık Francis... ...şimdi heyecanla beklemektedir. Bu sırada... ...Abdullah tercüman Hazretleri'nin tehlif ettiği kitabı karıştırmaya başlar. Bir bakalım neler saçmalamış. Hristiyanlar reddiye, sayfa 15. Bugün İsa Aleyhisselam'a gökten indirilen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde dört türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Metta, Luka, Markos ve Yuhanna'dır. İncil'i ilk değiştirenler bunlardır. İftiraya bak. Vay hain vay. Bakalım daha neler var. Vaftis suyu meselesine gelince. Bilmek lazımdır ki papazların kilise havuzuna senelerce evvel koydukları halde bozulup kokmayan sular vardır. Bu Hristiyanların avam takımının hayretine mucib olur. Onlar bu hali kilisenin üstünlüğüne atfederler. Bilmezler ki bu suyun bozulmadan senelerce kalması içine atılan tuzun çokluğu ve telesenk yağındandır. Papazlar onu gece... ...yahut halkın görmeyeceği bir zamanda yaparlar ki... ...bu da papazların hile ve desiselerinden biridir. İşte şimdi mahvolduk. Eğer bu kitabı Hristiyanlar okursa... Demek teklifimizi kabul etti ha? Evet efendim. Fakat kitaba pek memnun olmadı. Kapma. Evet efendim. Papaz Fransiz'e yazdığım eserin bir nüshasını göndermiştim. İyi etmişsin. Lakin eseri biz henüz görmedik. Size takdim etmek için getirmiştim. Fakat buna fırsat olmadı. Özür dilerim. Estağfurullah. İnşallah şu sıkıntıyı atlattıktan sonra... ...vaktimiz olur okuruz. Evet. Şimdi herkes hazırlığa başlasın. Ali. Buyurun efendimiz. 50 levende hamal kılığında gemiye götüreceksin... ...esirleri teslim alıp... ...malların boşaltılmasına nezaret edeceksin. Baş üstüne efendimiz. <Gülüyor> Ey kader! Müslümanlar gemiye çıkmak üzereler. Kim? Serkis. Hangi Müslümanlar? Ha! ha. Haysız, Hristiyanlar. Keder! <gülüyor> Şimdi dalga geçmenin sırası mı? Dün akşamdan beri okuyorsun. Bırak şu kitabı elinden. <gülüyor> Biz reddedildik Biz reddedildik <gülüyor> <gülüyor> bitti Güle güle Okulakta <gülüyor> <gülüyor> ya ne yazdalı bilmiyorum Ama bu adamı delirmiş <gülüyor> Ey peder ha, Müslümanlar Yemeye çıkıyorlar ne yapacağız <gülüyor> Seni reddediyorum <gülüyor> Seni reddediyorum Hıristiyanlar <gülüyor> <gülüyor> Evet papaz efendi. Sözümüzde durduk. Rehinelerle malları almaya geldik. <gülüyor> rehineler mi? <gülüyor> Hangi rehineler? <gülüyor> ne demek oluyor şimdi bu? Rehineler nerede? Sakin olun. Rehineler ambarda. Onları derhal serbest bırakın. Yoksa... Şimdi ben ne yapacağım? Bizim papaz aklını kaybetti. Dıştın onasık yerler değil miye Onlarla da baş edelim. Eh, pekala pekala istediğiniz gibi olsun Siz üçünüz esirleri ambardan çıkarın Baş üstüne Sizler de şu yağ fıçılarını taşıyın Baş üstüne Elhamdülillah Büyük bir badireyi kazasız belasız atlattık Yalnız anlayamadığım bir husus var Nedir efendimiz Nasıl oldu da bu kadar çabuk teslim oldular İhlasla yazılmış eserin bereketi. Korsanlar papazın desteğini kaybedince gemiye hamal diye gelen leventlere teslim oldular. Korsanlar bütün gün papazın kitabı okuduğunu söylediler. Biz gemiye çıktığımızda ne söylediğini bilmiyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi. Peki Abdullah nerede kaldı? Eserimi size takdim etmek istiyordu. Birazdan gelir efendim. Buyurun efendim, sizi bekliyorlar. Sultanım. Eseri takdime geldim. Hoş geldin. Safalar getirdin Abdullah. Buyurun. Evet. İsmi de güzel. Tuhfetül erib fi reddi ala Salib. Hristiyanlığa reddiye. Yeri gelmişken bir kere daha hatırlatmakta fayda var ki... ...alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Tebrik ederim. Hidayeti veren Allahu Teala'dır. Eğer o hidayet vermeseydi, Anselmo Turme da nasıl Abdullah tercüman olabilirdi? Tekeretin Rehber İnsanlar dizisinde Abdullah tercüman programını dinlediniz. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.